Büyük İskender'in bakışının dediği Selahattin Eyyubi'nin almak için ömrünün yetmediği Mardin, süvari okçularıyla yeryüzünü fete koyulan Timur'a teslim olduğunda takvimler 1394'ü gösteriyordu. Mardin halkı nefesini tutmuş kaderini beklemektedir. Her ele geçirildiğinde olduğu gibi yerli bir edilecek. ...oluk oluk kan akacak... ...çocuk ağlayışları ve genç gelinlerin feryatları... ...taşın sükutuna karışacaktır. Kentteki ölümcün sessizliği bozan... ...Bozkır'dan şehre doğru at süren bir haberci oldu. Onun taşıdığı haber Mardin'in kaderini değiştirecek olan bir doğum müjdesidir. Timur'un oğullarından Şahruhun bir oğlu olmuştur. Ve Türkistan'ın Sultaniye şehrinden yola çıkan bir atlığı... ...müjdeyi vermek üzere günlerdir at sürmektedir. Bu Timur torununun adı Mehmet Taragay'dır ama... ...insanlık alemi onu ileride Ulu Bey olarak tanıyacaktır. Büyük emir... Böyle güzel bir haberi almış olmanın mutluluğuyla Mardin'i bağışladı. Timur tarafından çok sevilen ve 10 yaşında evlendirilen Uluğ Bey, 16 yaşına geldiğinde Türkistan hakanıdır. Ama onun adının sonsuza dek sürmesini sağlayacak olan ne hükümdarlığı ne de bir Timur torunu olmasıdır. Ünlü bilgin Gıyasettin Cemşit Karşıya göre, o sultanların en büyüğü, en adili ve merhametlisi, en âlimi, milletinin sahibi, Arap ve Acem sultanlarının efendisi, Doğu'nun ve Batı'nın sultanıdır. Ama onu anlatan en güzel ifade, tahtta oturan âlimdir. Ulu Bey, Timur'un sarayındaki bütün mirzalar gibi çok iyi bir eğitim alarak büyüdü. Çocukluğunu iki büyük annenin... ...saray mülk ve Şah Melik hanımların nezaretinde geçirdi. Dedesi sonsuz ihtiraslara sahip bir cehengirken... ...Ulu Bey'in tutkusu bilime ve sanata yönelikti. Hocası Geyasettin Kaşi'ye göre matematik ve astronomi ilminde derin maharet sahibidir. Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilir, müfessirlerin her ayet hakkındaki sözlerini de. Fıkıhta, mantıkta, edebi sanatlarda söz sahibidir. Çok iyi bir avcıdır, müzisyendir. Devlet işlerinden, yıldızları gözlemekten yorgun düştüğünde ya da canı sıkıldığında çok sevdiği tamburunu eline alır. Şahdet parmağına altın minasını takar, gözlerini yumup tamurun tellerine dokunduğunda dinleyenlerin kederinin dağıldığını söylemiş. İslam Dünyası'nda matematik ve astronomi çalışmalarının bilimsel bir hüviyete bürünmesinin tarihi 9. yüzyıla kadar gider. İbadet vakitlerinin ve kıblenin doğru bir şekilde tespiti gibi pratik bir gereklilik astronomi ve matematiğe ilk ivmeyi kazandırmıştı. İşte astronominin gelişmesi için gerekli zemin, yoğun tercüme faaliyetlerinin yaşandığı ve ilk rasathanelerin yükseldiği 9. yüzyılda oluştu. Ulu Bey'in zamanına gelinceye kadar yüzlerce astronom ve matematikçi yetişti. Bağdat, Kahire, Kurtuba, Toledo, İsfahan ve Şam'da birçok rasthane yükseldi gökyüzüne doğru. Uluğ Bey'in henüz çocukluk yıllarında görüp etkilendiği dillere destan Maragara Satanesi de bunlardan biriydi. Hülagu tarafından dahi matematikçi ve astronom Nasirettin Tusiye yaptırılan Rasathane, 400 bin ciltlik muhteşem bir kütüphaneye sahipti. Meşhur İlhani cetvelleri burada hazırlandı. Ulu Bey hayatına vereceği yönü belki de bu tepeden gökyüzüne bakarken çizdi. Rasathanenin kalıntıları onda derin bir merak duygusu uyandırmış ve silinmez bir anı olarak belleğinde yer etmişti. Devlet yönetimiyle uğraşmak zorunda kalmasaydı belki kendini daha çok bilimsel araştırmalara adayacak ve daha uzun bir ömür sürecekti. Ama elinde kudreti ve zenginliği tutmasaydı bir rasathane yaptırıp yıldızları gözlememek fikri belki de bir çocukluk hayali olarak kalacaktı. Hocalarından biri devrinin eflatunu olarak ünlenen Bursalı Kadızade-i Rumi, diğeri ise ondalık kesir sistemini keşfeden ...aritmetikte virgülü kullanan ve astronomi konusunda tartışılmaz bir otorite olan Veyasettin Cemşit el Karşıydı. İslam uygarlığının altın çağı olarak tarihlenen 8. 12. yüzyıllardan sonra ünlü tarihçi Braudel'in dediği gibi bu uygarlık sona ermemiştir. ...sadece lider konumunu kaybetmiştir. Seyyahların, tarihçilerin, şairlerin... ...adına övgüler düzdüğü Semerkant... ...15. yüzyılda görkemli saray ve köşkleri... ...efsanevi bahçeleriyle... ...dünyanın bütün zenginliğinin aktığı kentlerden biriydi. Yeryüzünün en parlak zekaları... ...en yaratıcı ustaları... ...en hünerli sanatkarları bu kentte toplanmıştı. Kimi kendi isteğiyle kimi Timur'un zoruyla. Kurduğu şehir, gün ışığının duvarlarından süzüldüğü görkemli sarayları, abidevi yapıları ve büyük şölenlerin yapıldığı masal bahçeleriyle yüzyıllarca konuşuldu. Timur 69 yaşında Çin seferine çıktığı sırada öldü. Torunu Ulu Bey'in fetihleri ise gökyüzüne, yıldızlara doğruydu. ve mecbur kalmadığı sürece siyasi mücadelelerden ve savaşlardan özenle uzak durmaya çalıştı. Semerkant'a akan zenginliği, medreseler ve bilimsel araştırmalar için harcadı. Dostluklarını zamanın alimleriyle kurdu. İnşa ettirdiği yapıların ilki, Kapısında kadın erkek bütün Müslümanlara ilim tahsil etmenin farz olduğu hadisinin bulunduğu Buhara Medresesi'ydi. Semerkant'ta ise şehrin dışında 1417'de başlayıp, 3 sene sonra biten medresenin başına Bursa'dan çıkıp gelen Kadızade-i Rumi atandı. Ulu Bey ise bu medresede dersler veriyor, bilimsel tartışmalara katılıyor. İlim adamlarının en seçkinleri, en parlak zekaları Semerkant'ta toplanmış, matematik ve astronomi üzerinde çalışıyorlar. Biruni'nin Kanuni Mesudi adlı meşhur kitabı, Batlamyus'un Almagest'i çetin tartışmalara yol açıyor. Ve medresede oluşan bilimsel merak ve heyecanın bir ürünü olan ünlü Semerkant Rasathanesi'nin inşası sürüyor. 45 metre yüksekliğindeki bu üç katlı yuvarlak yapı, mineli pişmiş tuğlalar ve geometrik motifler oluşturan çini mozaiklerle kaplanmıştı. Rasathane tamamlandığında başına Geyasettin Cemşit el-Karşi'yi getirildi. Babasına yazdığı mektupta, Asıl işin rasathane tamamlandığında başlayacağını söyleyen El-Karşi, ne yazık ki verilen yoğun emek ve çabanın sonuçlarını göremeden 1429 yılının sonbaharında öldü. 1437 yılında rasat çalışmaları sonuçlandığında ise Batlamyus'tan sonra ilim tarihinin ikinci büyük yıldız kataloğu tamamlanmış oldu. Yıldızların belli zamanlardaki yerlerini ve hallerini gösteren ve ulu bezici yani yıldızlar cetveli olarak tanınan eser, 48 takım yıldızın içinde bulunan bütün yıldızların koordinatlarını veriyordu. O güne kadar yapılmış astronomik çalışmalardaki yanlışları düzelten ve eksikleri tamamlayan bu eser, Orta Çağ astronomisinin son sözü olarak geçti. Bundan sonra 17. yüzyıla yani teleskobun astronomiye uygulanma dönemine kadar böylesine parlak bir atılım yaşanmayacaktır. Eser Ulu Bey adına düzenlenmiş olsa bile tekil bir başarının ürünü değildir elbette ne de bir tesadüfün sonucudur. Uzun ve zorlu bir sürecin, ortak çaba ve heyecanın, yıllar süren çalışmaların ve her biri alanında zirve olan zekaların ürünü. Semerkant büyük bir atılım yapmış ve bilimin meşalesini yüzyılları aydınlatacak kadar yükseğe çıkarmıştır. Timur Han'ın beşinci batından torunu olan Babür Şah Semerkant'a girdiğinde o meşhur bahçelerin eski görkeminden eser kalmamış olsa da imaretler Saraylar, medreseler ve Kühek Tepesi'nin eteğindeki ünlü Semerkant Rasathanesi yerli yerinde duruyordu. Bundan sonra her yıla bir parçasını bırakacak, her tanığa zamanın yıkımından geriye kalan çehresini gösterecek ve sonunda toprağın altına çekilecektir. Rasathaneyi gün ışığına çıkarmak üzere ilk kazı 1908 yılında yapılmaya başlandı. Bugün Registan Meydanı'nın karşısında bulunan Semerkant Medresesi ise 18. yüzyılın başlarında tamamen boşalmış, hatta bir süre hububat ambarı olarak bile kullanılmıştı. Ama büyük coğrafi keşiflerin yapıldığı çağda denizcilerin çok değerli kılavuzlarından biri de Bey ve onun yıldızlar cetveli oldu. Onun batı bilim dünyasında tanınması ise 1650 yılında Londra'da yayınlanan bir makale ile başladı. Semerkant'ta yapılan çalışmalar yaklaşık 200 yıl sonra çeviriler yoluyla uygulama alanını batıda bulmuştu. Doğumuyla Mardin'i yakıp yıkılmaktan kurtardığı gibi eseriyle de insanlığın yol göstericilerinden biri oldu Bey. Alman gökbilimci Johann Hevelius'un eserlerinde kataloglarından söz edilen 5 astronom arasında yer aldı. Yine önce 2. yüzyıldan Hevelius'a, yani 17. yüzyıla kadar tanınmış 11 astronomun temsili resimleri arasında Uluğbey'i de görürüz. Uluğbey'in Semerkant'taki huzur dolu günleri babasının ölümüne kadar... Tam 39 sene sürdü. Şahruhun ölümüyle birlikte tahta çıkmak üzere Herat'a giden Bey'i bekleyense, Mirzaların bağımsızlık talepleridir. Moğollar şöyle derdi. Gökyüzünde bir tane güneş ve ay varken, yeryüzünde nasıl iki tane olabilir? İşte her mirzanın güneş olmak iddiası bu topraklarda huzuru uzunca bir zaman için yok etmiştir. Timur zamanında bir ayaklanma olduğunda Büyük Emir'in isyanı bastırmak üzere yola çıktığı haberi bile dehşet yaratmaya yetiyordu. Şahruh döneminde de bu tür karışıklıklar yaşandı ama onun ölümüyle beraber bölge çok daha büyük kavgalara ve paylaşım savaşlarına sahne oldu. Ve bunlardan en kanlısı Uluğ Bey ile Bey'le... Büyük oğlu arasında gerçekleşti. Her insan, her baba gibi sultanların da zaafları vardır. Ulu Bey'in zaaflarından biri küçük oğlu Mirza Abdüllaziz'e duyduğu sevgi, diğeri ise astrolojiye olan ilgisidir. Bir rivayete göre kendi falına bakmış ve oğlu Abdüllatif tarafından öldürüleceğini görmüştür. Bu yüzden de oğlunu yanından uzaklaştırmıştır. Abdülatif Herat'ta dedesi Şahruh'un yanında büyümüştü. Abdülaziz ise Semerkant'ta. Türkolog Wilhelm Barthold, bu şımarık Mirza'nın... 1449 yılında babasının mahvını sağlayan en önemli sebep olduğunu ve onun sorumsuz davranışlarını Ulu Bey'in bu oğluna karşı olan zaafıyla açıklamak gerektiğini söyler. Belki Abdülatif de küçük kardeşi gibi babasının yanında büyümüş olsaydı olaylar çok farklı seyredebilecekti. Tıpkı babası gibi ihtiraslı ve kabiliyetliydi Abdülatif de. Astronomi Şiir ve tarihle ilgilenirdi. Devlet yönetiminde sorumluluk sahibiydi. Ama Ulu Bey'in yüreği Abdülaziz'e doğru akıyordu. O kadar ki büyük oğlunun yardımıyla Horasan'da düşmanlarını alt etmişken, fetihnameleri Abdülaziz adına yazdırmıştı. Şahruh'un hazinelerinden Abdülatife düşen payı da vermemişti. İşte bu tür tatsız olaylar baba oğul arasındaki soğukluğu biz bütün artırmıştı. Bir sonbahar gününde karşı karşıya geldiler. Ulu Bey oğluna yenildi. Semerkant kalesine sığınmak istediyse de kale komutanı ona kapıları açmadı. Şahruniye'de de durum farklı olmadı. Bunun üzerine Ulu Bey kendi arzusuyla oğluna teslim oldu. Bütün yetkilerini kaybeden hükümdar, oğlundan hacca gitmek üzere izin istedi. Hac kafilesi Semerkant'tan akşama doğru ayrıldı. Ancak bir haberci arkalarından yetişerek hazırlıkların gereği gibi yapılmadığını, onun şanına ve şöhretine uygun bir uğurlama yapılması için civar bir köyde konaklanacağı haberini iletti. Hava kurşun gibi ağırlaşmış, köyde onların neyin beklediğini başta Ulu Bey olmak üzere herkes anlamıştır. Orada elinde kılıçla sabırsızca bekleyen cellat, daha önce Ulu Bey tarafından öldürülen bir adamın oğludur. Elleri arkasına iple bağlanan Ulu Bey, ...bir kılıç darbesiyle yere serildi. Onun canına kıyanlar... ...Acem yazarlarının tabiriyle... ...Eflatun'un bilgisi ve... ...Feridun'un haşmetini taşıyan bir bilgeyi öldürdüklerinin... ...farkında bile değillerdi. Şu ara teskilleri tarih düştü ölümüne, ilmin ve aklım denizi, dünya ve dinin desteği olan Ulu Bey'in. ...Abbas tarafından şehit edilmesi üzerine şu meşhur beyit yazıldı. Babasını öldüren padişahlığa yakışmaz. Eğer padişah olursa bile 6 aydan fazla saltanat süremez. Abdülatif Babür Şah'ın ifadesiyle 3-5 günlük fani dünya için öyle danışment ve ihtiyar babasını şehit etmişti. Ulu Bey'in naaşı, Timur tarafından Semerkant'ta inşa edilmiş olan anıt kabirde 1941'de keşfedildi. Şehit mertebesinde görülüp elbiseleriyle gömülmüştü. Timur büyük bir cengaver, Ulu Bey büyük bir astronom olarak geçerken tarihlere Abdülatif'in payına düşen baba katilliği oldu. Bir yıl sonra Ulu Bey'in adamları tarafından öldürülmesi ise Baba katiline padişahlık nasip olmaz denilerek olağan karşılandı. Aradan yıllar geçti ve 15. yüzyılın astronomi ünvanını aldı Uluğ Bey. Ayın görünen yüzeyindeki kraterlerden birine onun adı verildi. Dedesi Timur, yeryüzünü kılıcıyla fete koyulmuş ve ölüm onu durduruncaya dek yürümüştü. Uluğ Bey de kalemiyle gökyüzünü fete koyuldu ve ölüm onu durduruncaya dek yürüdü. Ama Uluğ Bey'in fethettiği genişlik, dedesini fethettiğinden çok daha sınırsız ve uzun ömürlüydü. Yıldız cetverlerinin giriş bölümünde bıraktığımız izler... Ne olduğumuzu gösterir yazılıydı. Semerkant'taki bir rasathaneden esrarlı gökyüzüne doğru bir yürüyüş başlatmış ve ardında yıldız tozundan ayak izleri bırakmıştı.